Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmid din. Amma ba'd. Değerli arkadaşlar, İmam Ebu Zekeriya Yahnevi rahimehullah'ın Riyadu Salihin adlı hadis şerhine geçmeden önce bir hususa işaret etmek istiyorum.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 Tirmizi'de geçen bir rivayet. Diyor ki İmam Tirmizi Rahimahullah Haddefena Abdullah İbn Abdurrahman Akbarana Affan Akbarana Hammad İbn Selame An Humeyd An Enes Enes İbni Valik'ten Kale Lem yekun şahsun Habbe ileyhim min Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Enes Radiyallahu Anhu diyor ki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 Niye ayağa kalkmazlardı? Saygısızlıktan dolayı mı? İhtiramsızlıktan dolayı mı? <gülüyor> Diyor ki rivayetin devamında lima ye'lemune min kerahiyyetihi li zâlik Lime ye'lemune min kerahiyyetihi li Biliyorlardı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kendisi için böyle ayağa kalkılmasını ne yapardı? Kerih görürdü Yani hoşlanmazdı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 Sürekli ne diyor bakın, la Onların çoğunu ne yapmazlar, akletmezler, değil mi? Fe i̇n men fil an sebilihi. Ey Muhammed sen, sen, sen aktera men fil ardı. Yarjundeki insanların çoğunu uyarsan eğer, layudilluk an sebilihi. Seni Allah'ın yolundan ne yaparlar? Aleyhisselatü Yine Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bu ümmetin fırkalarıyla alakalı, 70 ayrılacağını şey ayıracağını söylüyor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 Hak edenler gelecek. Bunları hak etmenin sebepleri var. Bunlardan uzak durmalıyım diye ne yapacak? Uzak duracak. Reca bahsiyle alakalı İmam Nebi Rahimahullah bizlere burada bazı ayetler zikrediyor. İlk ayet Zümer Suresi 53. ayet. Diyor ki Allah-u Teala, قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ Ey peygamber, de ki Ey kullarım yani ey Allah'ın kulları اَلَّذ۪ينَ esrafu عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ Nefislerine karşı haddi aşanlara nasıl insanın nefsine karşı haddi aşar? O nefsi Allah'ın azabına Allah Teala'nın cezasına maruz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 Artık tamam, bitti mi bu? Zina ettin, içki içtin, hırsızlık yaptın. Artık nasıl olsa bir kere yaptık, arkasını da yapmaya devam edelim. Ne olsa azabı hak ettik mi diyeceksin? Yoksa karşında çok merhametli, rahmet sahibi, onun rahmetinden ümidini kesmeni istemediğin, istemediği bir yaratıcım var? Diyor ki allah Teala, لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ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 Şirke giden bir yol açmamak için. Belki o nesil Allah'a şirk koşmayacaktı ama ondan sonra gelen insanlar artık ne yapacaktı? O kapıdan girerek şirk koşacaklardı. Ve yagfir <gülüyor> mâdûne zâlike limmen allah Teala diyor ki bunun dışındaki, yani şirkin dışındaki bütün günahları da affeder. İnnehu huvel gafûru Rahim. O çok gafurdur, rahimdir. <gülüyor> allah Teala yine buyuruyor ki Sebez Suresinde Hel nucâzi illel Kafur.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 Diğer bir ayetin zikirci İmam Nevi'ye Rahmetullah. Musa ile Harun Firavun'a gittiklerinde diyorlar ki İnna kad bize vahy oldu ki Allah Teala bize vahy etti. Tabi vahiy öyle bir olay ki bugün insanların gözleriyle müşahede edemedikleri, göremedikleri şeylerden de haber veriyor. Öbür taraftan, ahiretten, cennetten, cehennemden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 Ve insanı bu tür şeyler ne yapar? Şirke, sürükler, şirke götürür. Evet. İlk hadisimizi alalım. İlk hadisimiz Ubadetübn-i Samit radıyallahu anh hadisi Kale kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem Men şeyde en la ilahe illallah Vahdehu la şerikele Bakın Diyor ki Allah Resulü aleyhi Kim La ilahe illallah'a Şehadet ederse Hep söylüyoruz bu la ilahe illallah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 kulu ve Rasulü olduğuna iman ederse. Anne, yani mesela İsa ke meseli Adem diyor allah Yani İsa'nın örneği İsa'nın misali Adem'in gibidir. Adem'den bir fark yok İsa'nın O da Allah'ın kulu. Ama Allah-u ne dedi ona? Kun dedi. Allah'ın ol demesiyle oldu. Ve kelimetehu ve kelimetehu el-kaha el ila Meryem. Meryem'e bıraktığı bir kelimesi. Allah-u ol dedi. Meryem ne yaptı?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 Bunlar bu izafeler, bu tamlamalar, aleyküm selam bize neyi gösteriyor? Allah'ın kendisine izafe ettiği bu mahlukat, Allah'tan bir cüz değil, vahteti vücutlarının iddia ettiği gibi. Bunlar Allah Teala'nın değer verdiği şeyler olduğu için ne yapmış Allah Teala kendine izafetmiş. Ve <gülüyor> ruhum min. Ve annel cennet hak, cennetin hak olduğuna iman ederse bir kimse. Ve annel nara hak, ateşin cehennemin hak olduğuna iman ederse.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 Arıza yapıyorlardı. Sürekli muhalefet ediyorlardı. Niye? Bütün dertleri neydi arkadaşlar? Bütün dertleri Kur'an-ı Kerim'de de onların söyle söylemleri bize nakl oluyor. Allah-u Teala diyor ki onlar ne diyorlardı peygambere? اَجَعَلَ الْاَالِهَةَ اَالِهَةً اَجَعَلَ الْاَالِهَةَ اِلٰهَاً Vahide Bakın problem olarak gördükleri nokta şu. Bu peygamber, bu adam, Muhammed İbni Abdillah, bütün ilahları bütün ilahları tek bir tane hem indiriyor.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 Düşünebiliyor musunuz Denizde gidiyorsunuz. İşte geçen gördük haberlerde kocaman gemi yan yatmış. O dalgalarda boğuşan o gemiyi düşünün, karanlığı düşünün, fırtınayı düşünün. Memleketi müşrikleri düşünün. Ne yapıyorlar? Allah'ım bizi kurtar diye Taavallah muhlisina li'd-din. <gülüyor> Dini halis kılarak, ihlasla, samimi olarak Allah'a yalvarıyorlar. Az Zamane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 normal bir şekilde seyrine devam ediyor. Mekkeli müşrikler bunu dursaydı, inkar ederlerdi. Yani bunu ne bilen söylüyoruz? allah Teala'nın bize anlattığı, bize haber verdiğine binaen. Onlar diyor, gemiye bindiklerinde, başları sıkıştığında, darar üstlüklerinde ne yaparlar? Dini yalnızca, buradaki din duayı yalnızca Allah'a kılarak, halis kılarak dua ederler. Felemmen neccehum ilel berri karaya çıktıklarında o Ahman az önceki adı geçen vasfı geçen, ahmağın düştüğü duruma düşüyorlar onlarda. Ne yapıyorlar? Allah'a ortak koşmaya başlarlar. Ama bir artıları var bunlara, rağmen bunların yanında bir artıları var Mekkeli müşriklerin. Yani Mekkeli, müşriklerin eline su, Mekkeli müşrikler bunların eline su, su dökemez şirkte. Bunlar daha da açmışlar olayı. Şirk konusunda. Mekkeli müşrikler başları sıkıştığında yalnızca Allah'a dua ediyor. İşte La ilaha illallahı bu şekilde ve diğer tafsilatıyla bilerek söylemek lazım. Yani La ilaha illallah dedi ama manasını bilmiyor. Gitmiş bir türbeden çocuk istiyor. Yani bu La ilaha illallah ona fayda vermedi. Bu, o, bu onu kurtarmayacak. Diğer rivayette bakın diyor ki ben şeyden La ilaha illallah ve anne Muhammeden Rasulullah haram Allah kim buna şehadet ederse Allah'ın tek hak ilah olduğuna ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğuna Allah diyor ona ateşine abar. Haram kılar. ateşe onu haram kılar. Şimdi hadis Ebu Zer radıyallahu anh hadisi. Kale kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Yekulullahu azze ve cel. Men ca'a bil haseneti fe lehu aşru emsaliha. Ev ezidu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 allah Teala, قال allah Teala, allah Teala dedi ki, اِذَا هَمَّ عَبْد۪ي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا Bırakın kulun bir iyilik yapmasını, kulum diyor bir iyilik yapma niyetine girer de, onu yapmazsa eğer, o iyiliğinden, o niyetinden dolayı, o hemminden, o fiili yapmaya yönelmesinden, isteğinden dolayı diyor. كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً Yapmasa bile ona diyor bir hasene yazarım. Bir sahap yazarım. فَاِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا لَهُ اَشْرُ حَسَنَاتٍ ila سَبْعُمِيَةً تِذِعْفٍ Eğer haseneyi yaparsa, o iyiliği yaparsa, niyetine girdi, yapmaya koydu ve yaptı. İstedi ve yaptı. 10 ila diyor, 700 katına kadar ona ne yaparım? Sehap veririm. Eğer hımm bir eğer kötüle yapmaya niyet eder, koyulur. Ve yamel ha eğer onu yapmazsa, yapmaya niyet etti ama sonra vazgeçti. O zaman ne yaparım diyor Allah Teala? Lem ektubha Ona yazmam. Günah olarak yazmam. Ve in amilaha o kötülüğü yapacaksa eğer, yaparsa seyi eten vahide. Günah bir günah, bir tane günah olarak yazarım. Diyor.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 Allah'ın dilemesine kalmış kul tövbe etmezse yer. minni <.cientalities> şibran şibran kim bana bir karış yaklaşırsa takarabtu minhu zıraan ona bir aşın yaklaşırım. O men minni zıraan kim diyor bir arşın yaklaşırsa takarabtu minhu ba'an bir kulaç yaklaşırım ona. Hemen atanın yemşi kim bana yürüyerek gelirse ateytu harvelan ona koşarak gelirim diyor Allah'tan. O men lakiyani bi kurabil ardı hatı'atan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 Cabir Hadisi radiyallahu an. Da'a Arabiyyun nabi sallallahu aleyhi ve sellem ve kâle ya Resulallah mal mucibetani. Bir Arabi bedevi çölde adamı geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki bu mucibatan cenneti vacip kılan yani insanı cennete sokacak olan bu iki şey nedir? ve kişiyi cehenneme sokacak şey nedir? Diyor ki Aleyhisselam: "Men matela yüşiku billahi şey'en dakhala'l cenne." Men matal billahi, men matela yüşiku billahi şey'en dakhala'l cenne. Kim Allah'a ortak koşmadan ölerek, ruhun teslim eder, ruhu teslim ederek ölürse Allah'a Şirk koşmadan giderse da cennet. Ne var? Cennete girer. O men mâte yuşriku bihi Kim de Allah Teala'ya ortak koşarak ölürse ateşe girer, cehenneme girer. Ve vahhu muslim. Dördüncü hadis Hepinizin Kitab-ı Tevhid'den bildiği hadis. Enes radıyallahu anh ediyor diyor ki Enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve muazun radifu al-Rahil diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve muaz bin i cebel bineğin üzerine binmiş gidiyorlar da Kale ya muaz aleyhissalatu muaz'a diyor ki ey muaz muaz da hemen diyor ki lebeyke ya resulallah ve sa'deyk. yani buyur seni dinliyorum emret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 danış var. O neyse onun izinde gidiyorlar. Diyor ki Allah Vesselam ya Muaz. "Kâl lebbeke Rasulallah ve sa'dek." Üç defa bu tekrarlanıyor. Kâl men lâ min abdin yeşhedü en la vesselam müjdeyi veriyor. Diyor ki Allah'ın ibadete layık tek hak ilah olduğuna kim hangi kul şahit ederse ve enne Muhammeden abduhu ve, ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun abdi kulu ve rasul olduğuna şahit ederse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 cesedini, vücudunu hara, ateşe haram kılar. Artık ateşe sokmaz olur. Kale ya Resulallah diyor ki Muaz Ey Allah'ın Resulü Efe la ukbiru bihennaz İnsanlara haber vereyim mi bunu? Fe estebşiru Böylece insanlar da böyle mutlu olsunlar. Çünkü çok büyük bir müjde. Aleyhisselatü vesselam diyor ki Kale Sen bunu onlara söylersen ne yaparlar onlar? Ona güvenirler. Tabi Muaz söylemiyor. Fa akbar biha muadun inda Ama Muaz ölümü esnasında bu dünyadan ayrılma saatinde bunu haber veriyor. için teslime günahtan, neyin günahından ilmi saklamanın günahından uzak durmak için, günahına düşmemek için ne yapıyor? Muaz bunu haber veriyor. Bizler de ne yapıyor? Bu müjdeyi ulaştırıyor. Sıdkan min kalbi diyor. Kalbinden neyle? Sıdkı ile, ihlası ile, doğruluk ile. Yani bunun onun için İlimehli diyor ki, aslan orada gelecek. Kim? Allah'ın yüzünü arzulayarak, yüzünü isteyerek la ilahe illallah derse. Bu rivayette kalbinden sıdkı ile derse diyor ki İlimehli. Bu ifadeler bize neyi gösteriyor? Namaz kılmak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 Çok önemli bir sos. Muttefakun aleyhim. Evet. Beşinci hadis Ebu Hureyre hadisi. Eu, Ebu Sa'id el-Hudriye radıyallahu an. Şekkun, şekke ravi Ravi şekke diyor, şüphe ediyor. Ebu Hureyre mı, Ebu Sa'id el-Hudri mi? Hadis ilminde fark eder mi arkadaşlar? Sahabenin Ebu Hureyre olması yahut Ebu Sa'id el-Hudriye olması yahut da Ravi diyebilir ki sahabe, sahabeden bir zat. Şöyle buyurdu, şöyle dedi dese.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 Muamene aynı şekilde söylüyor Diyor ki: "Olaya duru <gülüyor> şekku fi ayni sahabi lianhum kulluhum mudul." "Kal lamma kana gazzatu Tabuk." Tabuk savaşı arkadaşlar. Bizlere yine Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabıyla yaşadığı, ashabıyla geçirmiş olduğu bir hadise nakli olunuyor. Sahabeler bize bunu aktarıyor. "Asaba nase macatun fekalu ya Rasulallah le izinta lana fe Ashab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 ne yapalım? Yanımızda saklayalım, içe olarak alalım. Yol boyunca azık edinelim. Feqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem if'alu. <gülüyor> diyor ki yapın, tamam. Yani. Evet, develer savaşta kullanılacak. Askerleri taşıyor ama insanlar aç. Yapabilirsiniz. Fejae Omar radıyallahu an Ömer geliyor. Feqala ya Rasulallah, in fa'alt qalla adhru. Şayet böyle yaptırırsan, develeri kestirirsen binekler azalır. E, savaşa gidiyoruz. İhtiyacımız olacak savaşta. Bu develeri nasıl kestirirsin? فَلَاكِ bi fadli اَزْوَادِهِمْ Diyor ki aleyhissalatü vesselam Ömer. Ömer Allah tarafından konuşturulan rivayetlerde de o şekilde geliyor.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 Henüz Müslüman olmamış. Peygamberin huzurunda habire getiriyorlar içiyor sütü. Süt getiriyorlar, sağıyorlar getiriyorlar içiyor. Sağıyor getiriyor içiyor. Ondan sonra iman ediyor. Getiriyorlar bir keresinde bitiyor, kesiliyor. Diyor ki Aleyhisselam, kafir diyor yedi mideyle yer, mümin bir mideyle yer. Rasulullah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem: "Naam." Tamam diyor, evet. "Feda abinut'in febasatuhu bir" kap istiyor. Bir böyle şey açıyor. Sonra da b fz Sonra insanlara diyor ki getirin bakalım azıklarınızı. Feja'al er-raculu yaci bi kaff bi kaff zurre. Kimisi ne getiriyor arkadaşlar? <gülüyor> Mısır. Kimisi hurma. Nasıl? Getirdiler bir avuç. tek avuç.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 Sonra قال خذوه في أوعيتكم. Sonra diyor, hadi "Alın Alın bu erzakları kendi kaplarınıza koyun, götürün. Fa'hazu fi awiytikum hatta ma taraku fi'l askari bi'an illa mala'uhu. Yani orada sahabelerden her birinin kabı ne oldu? Oradan alınan her şeyle doldu. Wa akalu hatta shabi'u. O erzaktan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bereket duası yaptı.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 gayrı şak şeksiz ve şüphesiz bir şekilde Evet bir de etpan hadisi var. Etpan hadisi var sahabeden. Bu hadisi de alalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Etmar bin Malik sahabenin belli bir yaştan sonra gözünü kaybedenlerinden görmesi zayıflayan göz görme yeteneğini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 ve yağmur meşakkat edebiniyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından namaz kılmaya gelemiyor. Bu ona ağır geliyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim ve dedim ki, inni enkartu basari. Gözlerimi kaybettim. Ve innel vadiyel beyni ve beyne kavmiye yesilu idha ca'etil amtar. Aynı şekilde ben kavime namaz kıldırmak için akrabalarına namaz kıldırmak için de camiye gitme konusunda da zorluk çekiyorum. Onların namaz kıldırmak için gitmek istediğim yolun ortasından vadi geçiyor. O vadiyi diyor feyeşukku aleyye ictyazuhu. Bu vadiyi böyle yağmur olduğu zaman, seller olduğu zaman geçmem mümkün değil. Çok zor oluyor. fevedittu enneke te'ti fetusalliye fi beyti mekânen ettekhiduhu musallâ. Diyor ki ey Allah'ın Resulü Evime bir gel de, evimin bir köşesinde namaz kıl, ben de oraya artık kendime mescit yapayım. Ben de artık orada namaz kılayım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Se'af'al, bunu yapacağım. Yani söz veriyor, geleceğim. Fegada aleyya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir, Ba'deme eştedden nehar. Diyor, hava tamamen kızışınca, ısınınca, güneş tepedeyken, Resulullah ve Ebubekir geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve e. yani bir mekana gidiyor, bir yere gidiyor. Yanında kim var? Ebubekir var. Bazı rivayetlerde işte bakın yani hadisleri okuduğunuz zaman görüyorsunuz. Mesela bir sahabe anlatıyor diyor, peygamber Ebubekir ve Ömer geldiler. Bak bu sahabe diyor peygamber ve Ebubekir geldi. Arkadaşı yanında olan. Hatta dünyada böyleyken ahiret dünyada böyle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 ve istazen sallallahu aleyhi izin istiyor. Girebilir miyim diyor. Bakın. Yani ne var? Edep var. Ahlak var. Fa izintu lehu diyor ona izin verdim. Falan meclis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, mehle bir gaye için gittiği zaman, bir hedef için gittiğinde önce onu yapardı. Eve geliyor Ali bir oturalım şöyle de bir yaparız şimdi kalkıp namaz kılarız demiyor diyor ki abi oturmadı. Dedi ki diyor bana: "Eyne tuhibbu an usalliya min beytik. Nerede namaz kılayım? Evinin neresinde namaz kılayım? Diyor ki: "Etman fa eshertu lahu ila al-makan allazi uhibbu an usalli Onun namaz kılmasını istediğim yer gösterdim. Ve qama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselam namaza durdu. Fakber, tekbir aldı. Ve safafna wara'ahu. Arkasında biz de ne yaptık? Namaza durduk.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 Tutuyor. Tuttuğu kişide Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyor çünkü aleyhissalatu vesselam mütevazı. Tevazu sahibi. Fesemiya ehlüddari enne rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fî beyti. Ehlüddari yani mahalle halkı. Duydu ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem evime gelmiş, evime teşrif etmiş. Fethâbe ricalun minhum hatta kethurallâ ricalu fîl beyt. Diyor ki hemen eve uçuştular, koşuştular, geldiler. Fekal ercul ma la arahu. aralarından bir tanesi diyor ki Malik sahabeden bir tanesinin hakkında diyor ki Malik nerede? Göremiyorum bunu. Yani hani normalde mesela meclislerimizde biz de konuşuruz ya ya hani Hasan nerede ya Ahmet nerede göremiyoruz. Feqale ercul zalika munafikun la Bir tanesi de diyor ki o senin zorunun var ya münafık. Allah'ı ve Rasulünü sevmeyen bir adamdır. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müdahale diyor. La takul zalik. Diyor ki sakın böyle deme. N Niye onun hakkında böyle konuşuyorsun? <gülüyor> Elâ tarahu kâle la ilahe illallah yeptagî bizalike veçhallâhi ta'ala. Onun hakkında münafık dediğin adamın la ilahe illallah dediğini ve la ilahe illallahı da Allah'ın yüzünü arzulayarak veçhini arzulayarak söylediğini görmüyor musun? La ilahe illallah demiş bir adam. Bunu kalbiyle söylemiş bir adam. Allah'ın yüzünü arzulayarak söylemiş bir adam. Ve qala Allahu ve rasuluhu Diyor ki adam Allah ve Resul daha iyi bilir. Amma ma nara qudduhu ve la Diyor ki sahabe Allah Resul daha iyi bilir ama biz bu adamın sürekli münafıklarla oturup konuştuğunu, sürekli münafıklarla kaynaştığını görüyoruz. Fakala Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu Allah kat harama man la illallah ve Allah onun Allah'ın yüzünü arzulayarak kim la ilâh illallah derse onun ne yapmıştır? Onu cehenneme haram kılmıştır. Yani ateşi ona haram kılmıştır. Demek ki la ilâh illallah böyle faziletli bir kelime arkadaşlar